Çok korkmuştum çünkü çocukluğumdan beri kendimi bildim bile de her geldiğinde ürkerdim. O zaman daha saçları beyazlaşmamıştı, sakalları katran gibi simsiyahtı, gözleri kömür gibi yanıyordu ve o zamana kadar bana hiç sevgiyle bakmamıştı. Annen evde mi diye sordu. Kapıyı kapatırken Baba evde yok dedim biliyorum dedi ve birdenbire bana baktı. Hem de öyle bir baktı ki bana ilk defa böyle bakıyordu.